Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet, bir dışarıdan bir de içeriden konuşalım demiştik bu evet. sürede. Yunanistan'da hükümette kuruluyor anlaşılan. Evet, ee, Ne yapacaklar? Kuruldu, evet kuruldu. Çok tuhaf bir hükümet kuruldu. Evet. Çünkü iki sol parti, PASOK ve e, Dimar e, kendi milletvekillerini vermiyorlar hükümete. E, bir takım teknokratlar e, önerecekler, önerdiler. E, buna karşılık e, Samaras hükümete başkanlık edecek. Ne Venizulos ne de Kuvelis yani ne PASOK'un lideri ne de e, Dimar'ın e, demokratik solun lideri hükümete katılmıyor. Şimdi bütün bunlar bize gösteriyor. Ben yani dünkü yazımda da belirttiğim gibi bu bir ateşten gömlek aslında. Çünkü e, Dimar'ın özellikle katılması ama yeni demokrasi bile bunu seçim kampanyasında de bir çeşitli söz vermişti. Bu, bu kemer sıkma, Tırakan'ın istikrar programını, çok şiddetli kemer sıkma programını e, yeniden müzakere etmek isteyeceğini, Dimar bu konuda Siris'e kadar radikal olmasa da çok esaslı talepleri var. Örneğin mesela askeri ücretin tekrar eski düzeyine yükseltilmesi gibi başka bir çok örnek var ama Aynen. en çarpıcılarından bir tanesi bu. E şimdi böyle bir partinin e, tabii ki koalisyona katılması, yani tam e, katılmasa da ama e, bir ayağını atmış durumda. E, ister istemez tabii hükümet e, şeyi deneyecek diyecek yeniden müzakereyi. Yani bir anlamda bu varlık nedeni bu hükümet. Fakat bir taraftan da bu müzakerelerin yeniden müzakerelerin yani koşulların hafifletilmesi taviz koparılması çok zor gözüküyor. Yani bunun bir kere teknik nedenleri var. Çünkü orada kalacaksa e, Yunanistan çünkü hükümet bunu istiyor. İşte Avrupa'da çoğunlukla bunu istiyor. O zaman bu e, şeyden başka çare yok yani ücretleri işte düşüreceksiniz ücret deflasyonu yapacaksınız bir rekabet gücü elde edebilsin İşte bütçe açıklarını istenilen düzeylere getirebilmek için borcu kontrol etme adına ister istemez memur çıkartmaları yapacaksınız bazı harcamaları kısacaksınız şimdi Silizan'ın programı daha önce de tartıştık farklı bir alternatif öneriyordu bu de değildi Kaos olur da olmaz da ayrı bir konu ama <gülüyor> evet. siz mevcut sistemi kabul ettikten sonra fazla bir manevra alanınız yok. Nitekim zaten hem Brüksel komisyon hem Merkel, Alman hükümet sözcüsü Merkel'den önce gayet net bir şekilde bu, bunun özünün, bu programın özünün müzakere edilemeyeceğini söylediler. Şimdi çok isti bir birek güreşine doğru gidiyor Yunanistan, Avrupa'yla ve özellikle Almanya Merkel'le. Ee, bu, onlara diyecekler ki bu mümkün değil. Çünkü hesaplar ortada. Aa, ya bunu alırsınız. Yani tabii bir kere geciktiler programda. Yani ben biliyorsun baştan beri zaten bu programın yürümeyeceği kadar tımdayım ama istar evet. edecekleri kesin Avrupa'nın. Çünkü başka alternatif ee, önermiyorlar, öneremiyorlar. E şimdi e, Taviz vermeyeceklerse bu hükümet nasıl ayakta kalacak? Şimdi onun için yani başa dönersek neden böyle tuhaf bir hükümet kuruldu? Oo, ne Kuvelis giriyor, ne Venizyalos giriyor hükümete, ne milletvekilleri giriyor. Ee, bir takım teknokratlar, yani böyle tüyme hükümeti manzarasından doğru arz ediyor. Yani bu, bunlar denenecek, ee, müzakere etmek istiyoruz denecek. gene blöp yapılacak, Vallahi kabul etmezseniz bir takım tavizleri, bu programı hafifletmezseniz biz de batarız denecek. Batı Rus denince öbür tarafta bir dengede düşüyor. Ondan sonra yani ama aynı zamanda programın dediğim gibi iç tutarlılığı açısından bir manevra alınıyor. Yani senin anlayacağım ben bu hükümetin fazla uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. E burada iki Nokta önemli görünüyor bana. Birisi ilk söylediğin şey çok önemli, altı çizilmesi gereken bir şeymiş gibi göründü. O da şu, yani Siriza'nın tutarlı olmayı, popülist ya da ne denirse densin ama bambaşka bir paradigma değişikliği, önerdiği. Yani doğru. mevcut evet. çerçevenin dışına Kesinlikle. çıktığı. E, tabii çünkü şunu hatırlatayım ya, Ömer, çok doğru bir şey, e, altını çiziyorsun Biraz unuttum yani eski tartışmaları izleyiciler hatırlıyorsa Siriza moratorium ilan ediyordu. Evet. Şimdi yani kritik nokta bu moratorium ne demek ben kardeşim bu borçları ödeyemem kusura bakmayın bunları unutun yeniden bir sayfa açalım. Evet. Başka şeyler de söylüyordu ama buradaki anahtar borçların silinmesi çünkü bu borç yükünün bu borcun taiz yüküyle bu bütçenin denkleştirilmesi falan imkansız. Sonra Silisa diyor ki ben radikal bir şekilde bu vergileri toplayacağım. Bütün bu evet. kaçakların yakasına yapışacağım vergi kaçıranları. Mesela yapardı yapamaz ayrı bir konu. Ama ben böyle bir radikalizm bu hükümette görmüyorum. Evet, Dolayısıyla bu... da yani büyük bir borç silinli operasyonu olmadan ee, bu şeyin programın içinde işte o ücretleri yükseltelim onu yapalım. Memurlar işten çıkartılmasın falan filan. Bunlar şey anlamsız sosyalde değil evet kusura bakma adam yok bu <gülüyor> felaket önemli birinci nokta bu evet ikincisi de bu senin de altını çizdiğin gibi teknokratlardan oluşan bir hükümetle yani demokrasi krizi zaten e, epeyden beri tartışılan evet. ve bence çok da yerinde yani dünyada önemli bir demokrasi krizi yaşanmakta bu da onun e, düpedüz Açığa çıktığı bir nokta olarak görülüyor. Yani seçim yapmak e, sadece demokrasiyi kurtarmıyor çünkü yani böyle bir şey nerede görülmüş ya milletvekillerinin falan e, Yani e, hakikaten çok tuhaf. Yani bu şu demektir ya kardeşim biz tam soru siyasi sorumluluğu almak istemiyoruz çünkü bunun altında kalabiliriz. Evet. Ee, çünkü, çünkü Alman Merkel main dedi main <gülüyor> devam edecekse ne olacak? O zaman ya bu programı paşa paşa uygulayacaklar, o zaman yok olacaklar ya da Siriza'nın zaten muhalefetine dayanamayacaklar toplumsal muhalefete ya da bir an önce tüyecekler ya biz, biz sorumlu değiliz bundan diyecekler. İşte, teknokratlar bu şeyi yeniden müzakere yapmaya çalışacak, başarılı olurlarsa ne hala ki ben sanmıyorum işte biraz önce söylediğim nedenlerden ötürü. Ama başarılı olamazlar sözü onlar da siyasi sorumluluklar ya ki öyle düşünüyorlar ne kadar kaçabilirler siyasi sorumluluktan o da ayrı bir konu ama belki de bir hükümetten ilk bence bana sorarsan divar çekilir yani bu tavizden hiç olmasa bir bölümünü talep ettiği değişikliklerin programı hiç olmasa bir bölümü kabul edilemezse. Dimar'ın bu şeyde koalisyonda olması mümkün değil. Hmm. E, matematik olarak, aritmetik olarak e, TASOK'la yeni demokrasi çoğunluğa sahip. Onlar belki yollarına devam edebilirler ama yani Dimar çekildiği anda TASOK'un da kalması mümkün değil. Biliyorsun ilk başta Venicilios Pazar akşamı Siriza olmadan ben girmem dedi bu Evet. Siriza evet. çok açık bir şekilde karşı çıkınca Vazgeçti bu ısrarından Çünkü o zaman çıkmaz bir yola gene Girecekti bir politik kaos olacaktı Bu kaosun Vericilios'a yıkılacaktı Sorumluluğu onun için bu sefer Dimar'ı ikna ettiler işte Böyle bir formül bulmuşlar doğrusu ben de bu sabah öğrendim bu teknokrat evet, ta Franco'nun icadı olan bu teknokrat hükümet meselesini evet. fa falancist bir şey geliyor çok evet. endişe verici aslında bence fakat evet. bir de atlatma haberimiz var açık gazeteden gizli görüşmeler evet. ceryan ediyormuş ve eğer Almanya'ya yenilirse Yunanistan o zaman bütün istediklerini yapacağız demişler Merkel'le görüşme, Almanya maçına gidiyor. Merkel biliyorsun. Evet. Bu, bu bir şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne söyleyeceksin diye heyecanla bekliyordum. Dünya zirvesine... Dünya... İlk birek güreşi, ilk birek güreşi maç ne zaman? Ne zaman maç mı? Hayır. Rio zirvesine gitmiyor Merkel. Gidip maça gidiyormuş. İçerikler e e maçı ne zaman bilmiyorum. <gülüyor> dünyanın son de. sonu geliyor diye konuşmalar var. Dünya en büyük zirvesi var. Hayır maça gidiyor Merkel. Yunan maçına. Evet. O <gülüyor> onu, onu neden gidiyor? Ben olsam yani iş bu kadar tırmanmışken Almanya ve Yunanistan arasında bu kadar hüsmet ortaya çıkmışken <gülüyor> Bence maça gitmesi çok kışkırtıcı. Yani şu Almanya gol atınca havalara uçacak. Bunu daha evet. önce bu maçları görmüştük maçta. Bu iyice kudurtacak. <gülüyor> yani, ne, neden, neden gidiyor çok iyi anlamadım. Maç seviyor. Maç seviyor evet, evet. o belli. O, onun için gidiyor. Peki evet. o zaman bir de şu Türkiye'de bir türlü dönemediğimiz evet. Türk ticaret yasası. Biz, evet. biz onun üstünde duramadık biraz da cehaletimizden ama çok önemli bazı değişiklikler evet. oldu galiba birazcık anlatabilir misin lütfen tabi aslında şöyle oldu iki, iki bir, bir devrim oldu sonra karşı devrim oldu <gülüyor> <gülüyor> öyle özetlenebilir şimdi bu yasa çok önce çok eskiden kalma bir yasaydı i̇şte 50 yıllık mıdır nedir oldukça köynemiş tabi bir yasaydı sonra bunun da artık değiştirilmesi yani gerektiğine de bu hükümetin inandığı için bundan sanıyorum iki yıl önce işte ticaret hocalarına ticaret okuluşlarına böyle bir görev verildi. İnal Tekin başını çektiği ama Mehmet Elvacı falan da katkı yaptılar. Başka mutlaka isimler de yaptı. Ben tabii o süreç çok kaydıntılı istemedim. Kıçı da değil biliyorsun. Ama sonuçta bir profesyonel akademisyen ekip Oldukça radikal bir yeni Türk ticaret yasası hazırladı. Devrim dediğim bu. Şimdi neydi? Bu burada benim önemsediğim bir iktisatçı olarak yani bir yapısal reform işte verimliliği arttıracak, firmaları güçlendirerek, ölçeklerini büyüterek, şeffaflık yaratarak, ya orta uzun vadede daha verimli, daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi, daha etkin bir piyasa ekonomisi açısından Evet. İktisatçı olarak iki, iki şey çok önemliydi. İki e, reform, iki değişiklik e, bu şeyde yeni yasada. Birincisi e, biliyorsun şirket kazasıyla patronun kazası e, birbirine karışık vaziyettedir Türkiye'de. Evet. Yani ortaklar, patron istediği bir para çeker. Ondan sonra şirketin kazasına e, jip alınır, oğlana Mercedes alınır, kıza BMW alınır. Bunların vergilerini tabii şirket öder. Şirketin üstünde olduğu için. onlar benzin paralarını şirket öder. Bir ortak öbür ortağın para çektiğini görünce kıskançlıktan ihtiyacı olmaz. Öyle o da para çeker. Gider ev alır, villa alır. Şimdi bunlar sonra efendim işte kar dağıtımında mahsuplaşılır falan filan. Tabii bu son derece şeydi, etkinsiz, verimsiz bir firma ortamı yaratıyordu. Çünkü işletme sermayelerini yiyorlar. Borçlanıyorlar Hep kredi ondan sonra Faiz yükü artıyor Bir bakıma bütün bu söylediklerim Dolaylı olarak da tabi Kardan verilen kurumlar vergisinden de Kaçırılma anlamına geliyor evet, tabii, tabii. Ondan sonra Şimdi buna çok ciddi bir çomak soktu şey Bu devrimle birlikte Yani yapılan değişikliklerle Ondan sonra bir gayet net bir şekilde Borç alamazsınız derdi temettü dağıtımını bekleyeceksiniz Şirketten, şirket kasasından elinizi çekin. Özetleyerek söylüyorum. Hı hı. Şimdi buna bir buna kıyameti kopardılar. Bunun farkına varınca daha doğrusu şöyle oldu: bir Temmuz'da yürürlüğe girecekti bu yılın ama çok önceden hazırlanmıştı. O arada işte okurlar, ederler bizim işverenler çünkü yasa yapılacak ya fazla ilgilenmediler. Ondan sonra o arada belki itirazları varsa bir takım düzeltmeler yapılır. Birinci birinci devrim buydu. İkinci devrim. Şirketlerin şeffaflık bir sağlanması için piyasada şirket bilgilerini bir internet sitesi kuracaktı her şirket. Limited şirketler dahil. Bir bir limited rezaleti vardır. Çünkü limited şirket bütün bu söylediklerim limited şirketlerde oluyor. Her gez limited şirket kuruyor. Evet. O limited şirketler dahil internette aa, şeylerini, işte hesaplarını, kitaplarını, yönetim kurulu kararlarını, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını vs. bunları şey edecekler ilan edeceklerdi. Şimdi bu da çok önemli. Mesela yönetim kurulu biz hiçbir şey yapmıyor, örtük şey gene. Kardan vergiden kaçırma operasyonu yürütüp paralar alınıyor Ondan sonra şirketler aslında şeyleri dediğim gibi bak paralar az olabilir. Patron çok para çektiği için patron borçlu gözü çıkıyor şirkete. Biliyorlu bankada kendi hesabına yatırıyor Çünkü bütün bunlar şeffaf bir şekilde ortaya çıkacaktı. Ve tabi bunları yapmayanlara hapis cezası falan da vardı. Yani sadece para cezası değil. Bu noktada da tabii müthiş ayağa kalktılar. Kızılot'un deyimiyle bizim yatak odamıza giriyor. şey Kamu. Bu, bu yasa geçerse böyle. Biz hapislerden mi çürüyeceğiz? Ne demekmiş? Benim şirketim değil mi? Ben nasıl kasasından para çekemem? Bilmem ne diye. Bizim bildiğin klasik Türk işvereni ayaklanacak. Babalanmak. Bir karşı devrim yaptılar. Hükümeti ikna ettiler. Tamam bazı aşırılıklar olabilir. Yani hapis cezaları bence de he, yani, para cezaları olabilir. Ancak çok iyi. ekstrem durumlarda hani, para cezası da ödedi hala ikrar ediyor falan. Yani tamam oralarda bir takım değişiklikler yapılabilirdi. Ee, hadi diyelim bilgilerin de, hani bir kısmı sınırlı olabilir. Çünkü bir de ticari sır meselesi, rekabet meselesi var. Fakat tabii hiçbir şeyden memnun olmadıkları için a, hükümette oturdu bu şeyleri, itirazları e, kabullenerek a, çok ciddi revizyonlar yaptı. Öyle anlaşılıyor. Bu şekliyle şimdi 1 Temmuz'dan itibaren yeni yasa yürürlüğe girecek. Eskisi gibi gene borç alabilecekler. Değişen kural işte sermayenin ödenmiş olması lazım. Falan böyle bir iki a, kayda kuyda bağlı hani daha önceki kadar böyle... Uh, muhasebeye gidip uh, hanımın uh, Bey, ver bana şuradan 3 milyon ver 5 milyon diyemeyecek ama sonuçta gene şirketin kazasıyla uh, şeyin patronun kazası çok fark etmeyecek. Gene şirketler fakir, patronlar zengin olmaya devam edecek. Gene bir sis bulutu içinde o internet bütün o bilgiler uh, zorunluluğu bilgi verme internet sitesinde kaldırıldı. Tamam internet siteleri olacak ama bu bilgileri vermek durumunda değil, hangi bilgilerin yayınlanacağını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha sonra bir yönetmelik çıkartıp belirleyecekmiş. Orada da çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Yani uzun lafın kısası işte eski tas eski amam. Peki o zaman fıkra, devam fıkrada olduğu gibi biz evet. bu kanunu neden çıkardık? diye sonuçlar <gülüyor> elde. aynen öyle. Yani Türkiye'nin belli ki yani işveren kesimi bir o, modern kapitalist şey değil. Hazır değil. Bu demiyor. Böyle anlaşıldı. E, güvenliği yasasında da gördük bunları bir türlü çıkamış. Şu an çıkmış galiba dün. E, ve bir hayli o da kuşa dönmüş olarak çıkmış sendikalara itiraz ediyorlar. Yeterince iş güvenliğini sağlamayacak diyorlar. Bu da çok gecikti. Neden gecikti? Çünkü işverenler çok ciddi itirazlar yaptılar. Evet. Ee, yani ben onu yakından bilmiyorum. Belki Borda'da bazı katı kurallar vardı maliyet arttırılıyor ama son talimde işte biliyorsun işçi ölümleri ne kadar yaygın memlekette, ne kadar Avrupa Birliği'nin can güvenliğine önem veriliyor şey, çalışanın. Avrupa Birliği'nin sosyal politika başlığının açılmasına da taş koyan gene aynı kesin. Evet. Çok haklısın. evet. Yani işte bütün bunları, bütün bu olup bitenlere baktığımız zaman bizim kapitalizmin bir daha çok ilkel evet. kapitalizm olduğu, bugünkü gelişmiş kapitalizmin batıdaki standartlarından, Uzak olduğunu biliyordu. o standartlara e, yaklaşmak için ya da o standartları yakalamaya da pek niyeti olmadığı anlaşılıyor. Evet, sendikalaşma falan konusunda da, işten çıkarmalar, evet. atılan atılmalar evet. konusunda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Birazdan zaten biz de küçük bir iki mülakatımız var, ona yer vereceğiz. Tam konusu da gelmiş oldu bu şekilde. Peki çok teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.